maşallah maşallah Kırk kere maşallah, maşallah. Değmedi nazarla Pıhtütü maşallah Pıhtütü maşallah. Maşallah. maşallah Kırk kere maşallah, maşallah. Değmedi nazarla Pıhtütü maşallah Keyfimizi bozamaz hiçbir şey Bişti doğu babacım geliyor teftişe Kafamız değil görüyoruz hep bir şey, aynı tarifi sık da yap bir şey. Dokunup yok ediyoruz panzer gibi Hızlısınız bir mavzer kadar Elzem yapışma kanser gibi Kaldırırım o piyasana halter gibi Her gece sonunda parti biter ya Uyumuyoruz tabi var bir neden ha Severim sessiz deriten ha Bomba sen gele deyim imha Pizza lasagna tam bir italyan Like bir ezilyan medium piccanya Dracula gibi değişim mümkün Gündüz az, geceden bir Üstü maşallah maşallah Kırk kere maşallah maşallah Değmedi nazarla <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> maşallah Maşallah Kırk kere maşallah. maşallah Değmedi nazarla maşallah. maşallah Çağ sürekli çağ Zır zır susmuyor telefonla Kırdım sonunda bir reforla. Her şeyin altına Air Force fan. Gidiyoruz alemin ölümüne son gazdan Buluyor yolu yüz görmemiş korsa Spotit'e yazır Bizim çocuklar ölümüne korsan çok para delilik sazını veririz amına koyayım kaç para ödüyelim ediliriz an yok çekemem kapris biz yatak de değil akan epes veririz tutu maşallah maşallah kırk kere maşallah maşallah, maşallah değmedi nazallah Allah pırhtutu maşallah pırhtutu maşallah maşallah, maşallah maşallah kırk kere maşallah maşallah değmedi nazallah maşallah pırhtutu maşallah Thank <small noise> you.